Modern Sabahlar Modern Sabahlar Günaydın Oktay Bey. Oktay Bey lütfen yani ne yapmamı istiyorsunuz? Yalvarıyorum günaydın değil Tamam o zaman günaydın. <gülüyor> günaydın ne diyeyim? Mikrofonumu açmadan günaydın dediğim konuştuklarım. Bir de mikrofonu açmayan ben oldum. Yani şimdi de yani Oktay çok aşk olsun. Yani insanları hakikaten... Yok yere suçluyorum. <gülüyor> Resmen... Başta sen olmak üzere bütün insanlığı. Resmen yani din, dil, ırk farklılığı gözetmek suretiyle gözeterek, gözeterek de yapıyorum kin ve bunu. düşmanlığı açıkça tahrik ediyorsun. Hakim ve tezyif ediyorum. ediyorum. Tahrik, tezyif e, ve bayağı güzel bir düzenleme yapıyorsun. Ben de sana aşk olsun diyorum sadece. En güzel cevabı verdin bunca suça karşılık Fahir. Aşk olsun hakim, hakim Bey. Çok teşekkür ederim. Ben böyle, böyle suçlamalarla aşk olsun Hakim Bey. Hiç yani aşk olsun başka da bir sözüm yok savunma yapmayacak mısın? Ben zaten yapılabilecek i̇şte en, en büyük savunmayı yap. Aşk olsun diyorum yani. Aşk olsun. Günaydın bir kez <gülüyor> daha. Günaydın. Günaydın sevgili dinçler. Ee, nasıl dışarıda hava? Vallahi bilmiyorum. Sana göre tabii. Böyle ki. Yani tam, ben de böyle tam mi? böyle o yani barajlarda doldu tatminini yaşatmayan bir yağış oldu ama yani şey gibi o böyle bir hani böyle bir duşa girersin de. Yarı yolda kesilir ya. Yarı yolda değil evet. hemen daha başında. Kendimi sabunlu kal kalmış gibi hissettim. Dün arabaların silecekleri çalıştı. Evet silecekler zamana... uzun bir aradan sonra ilk kez çalıştı. Ne kadar ne kadarlığına çalıştı? Ee, ne kadarlığına? Yani bir, hepsine iki, bir beşer onar lirası. 2-3 dakika falan yok, çalıştı. Yok yok güzel güzel çalıştı canım. Şimdi sabahtan bir ara yağdı falan filan. Böyle hani yerler ıslandı. Yani arabalar yeterince çamur olacak kadar yağdı. Önümüzdeki e, günlerde... ...yağacak olan karın... Müjdesi, ...habercisi. Müjdecisi, müjdecisi. Artık müjdecisi mi... ...yoksa espri ile karışık sürprizcisi... ...kötü sürprizcisi mi onu bilmiyorum. Onun habercisi olarak düşünüyor. Ee, umarız aynı coşkuyu kar yağdığında da... ...yaşamaya devam ederiz. Ankara cama, Türkiye cama, Dünya cama. Ee, bugün... Nedir? 23 çocuk olduğuna göre seçmen e, listelerine bakmanın son, son günü. günü. Bugün baktım baktım seçmen listesinde varsan varsın, yoksan aslında sen bir yoğsun. yoksun. Yoksun demek Yoksun çünkü bir hiçsin. Yani ne olarak hiçsin? İnsan olarak elbette varsın ama bir seçmen olarak Maalesef bir hiçsin. Maalesef diyorlar. Sıfır. Ma etkin bugün... sıfır. Sor bana bugün... seçmen olarak etkin sıfır. S kaç sorayım, de? Bir misal etsin. <gülüyor> seçmen olarak etkin kaç faiz? Söylüyorum sıfır. Teşekkür ederim teşekkür Fahir. Teşekkür ben de. Ben bana fırsatı tanıdın. Vallahi teşekkür tanıdım. ederim. Yemin ediyorum beni hakikaten onore ediyorsun, gururlandırıyorsun. Sabrullah sende onore olmak sonsuz adı. dayanıyor. tüylerin diken oluyor. Böyle hafif bir şey bu işten galiba zevk almaya başladım. En, en güzel şekliyle hak ediyorsun Fahir. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Baktın mı? Listelere baktın mı? İsmim var mı? Liste yes I am. Yes You are diyoruz o zaman. Yes. Ee... Yes I am dedim yani. Have you'lu kalıba da yes I am denir mi? Yo denir tabii ya. Ya denir yani. Seçmen sen de diyebilirsin o da kabul. Tabii bir ben başka dil şey. olan İngilizce'de önemli olan niyettir. niyettir. Gramerden daha çok. <gülüyor> Gramer ilk kitabında yazar. He, İngilizce yani. gramer kitaplarının ilk başında yazar daha doğrusu. Önemli olan niyetle diye. <gülüyor> evet o şekilde yazar. Bugün itiraz için de son gün galiba i̇tiraz. Nereye itiraz ediyoruz? Muht o muhtarda yakalayabildiğin kişiye işte. Muhtara mı? Muhtarlıklarda. Ya da onun işte e, amcaoğlu. Ben, pardon ben bu şeyi kime anlatabilirim diyerek oradan birine şey söyleyecek. genelde muhtarın amcaoğlu duruyor ama bir bakalım bir bakalım bugün var mı yok mu? Ben gene gıcıklık olsun diye itiraz edeceğim galiba. Nasıl itiraz et? Ne diyeceksin ya? Yok, listelerde Benim burada oğlum yok, yazılmamış mı diyeceksin? Ha, evet ya. Benim daha yeni doğmuş çocuğum. 15-20 dakika niye, niye bağır diyorsun? çağır Fahir. Ondan sonra şey ikna ol. Ha Haa ya yaş şeyi mi var tamam? Yaş sınırı var mı? Ya. Ben onu anlamadım. <gülüyor> 15-20 dakika bir bağır yani. Orada. Pardon ben neden diyorum, olmuyor küçücük falan? Çocuğu niye böyle şeylere alet ediyorsunuz? Siyasetten evet. uzak. Ha yok işimiz gücümüz var. Seçmen listelerine gidemeyiz falan. İnternetten bakın sevgili dinleyiciler. Evet. Kev ödemelerinin hemen yan sayfasında. Hemen yan sayfasında. Seçmen ee, kütükleri diye e, kütüggün.gov.tr kütü, apartmandaki başka kimler var? Tabii şüphesiz apartmanda Eğer oturuyorsanız. Apartmanda oturuyorsanız. <gülüyor> kimler var sizinle mesela birlikte? Mesela müstakilde oturuyorsanız müstakil e, olduğu zaman e, bakacaksınız müstakilde e, sizin hane halkından okuyorsunuz. Mesela siz Boktay Bey, Didem Hanım bir de mesela Aykut diye biri. Evet, aynı hanede hayda buyur burda aynı değil ya komşularımızın isimlerini biz e, uzak komşularımızın isimlerini tabi bilmediğimiz isimler var komşularımız var onların isimlerini öğrendik ha demek ki orada oturan ha onun ismi ha o sabah gördüğümüz falan ha, diye böyle dışarıda. bir Tabii şey var herkes yani. herkes şey bu konuda ne derler ee, bilinçli ayarla 23'ünden sonra değişme imkanı var mı Okta Bey işte bugün itiraz için de son gün galiba. Woohoo, woohoo, woohoo. Bu cevabımı <gülüyor> değil bu Fahir'in neşesi? E, hakikaten sevgili dinleyiciler şu andaki coşkum tamamen e, sevgili Ege Kayacan. Ki bundan sonra benim nazarımda sevgili Ege Kayacan olarak anılacaktır. Kendisine kim ne derse desin aşk olsun. Yine ama... aynı savunmayı yapıyorsun yani <gülüyor> Fahir. Ama... Aşk olsun diyor sevgili dinleyiciler. Bir yanındaki bir yanındaki. Ne Buyurun. oldu ya? Neş... Evet e, bu sabah şimdi e, Oktay bir kıskançlık olabilir ama ben kendisine şöyle bir hareket yapmak istiyorum. Oktay Bey kıskandığınızda değdi mi ve be? Oktay Bey bu ha, hu, kitabım bu kitabım gelmiş bu bu Oktay, bu ay sen de hiç hiç sevinmiyor bu kitabım adam yani parasını senin ödediğin ve bir haftadır alma yani senin eline ulaştırmayan bu adam e, sonunda kitabı getirdi. Tabii ki sevinçin bu benim kadar olmayabilir ama internet üzerinden aldığım kitabı nihayet yok bir hafta olmadı canım şimdi hakkını yemeyelim ama e, stüdyoya nasıl geldi? Ege, kelimelere e, dökebilir misiniz dökebilir şu misin şıklığı fari? mı şu hareketi yani, yani bir güzel şof. bir der yani bir sevetsi Kıyafet üstüne. değil ya şey yani yaptığım hareket. Tamam. Sizlere jestimi. Bir jest ben şu şey sevgi <gülüyor> kendisi kendi ana kucağıyla. Ana kucağı ne diyenler? Ana e, kucağı değil bu kanguru. Kanguru kanguru evet ana kucağı değil. Bu da başka ya şey. Belki öyle anlatmak istiyor adam. Ee, Sen anlat Faiz. E, herkesin dikaya kanguru hikaye zayıf olur. Zayıf olur. Herkesin zayıf kanguru, kanguru olarak bildiği hani daha doğrusu bebek sahiplerinin kanguru olarak da bildikleri özellikle babaların kullandığı. Ee, içlerine melek yavrularını koydukları ve taşımak suretiyle etrafta caka sattıkları o nacizane e, değerli kangurularını ailenin iki evladını yetiştirmiş artık bu ailenin şey gediklisi ne deniyor buna Kıymetlisin Ö Emektar, Bu bir evlatlık. Bir evlatlık. Mı? Bir önceki kangurumuzu yine çok değerli bir insana vermiştik. İşte böyle de kanguru paylaşım. Kangurunun şimcisi. özelliğini de şöyle anlatayım. Dünyanın en düz kafalı, en yamuk bebeğini bile Avrupayı bir bebek haline getir Öyle bir şeydir yani. <gülüyor> Hakikaten e, sanki bir İsveç bebesini taşıyormuş gibi. Zaten bunun da markasında Björn'ün bir lipli Düz kafalı bir babaları pek havalı hale getiriyor mu? O Kaf adamlar da bir havalı oluyor. Onu da getiriyor. Onu bile getiriyor yani. O kafada bile tatlı bir kavis yaratıyor yani. Bir erkeğin en güzel aksesuarı. Bebek yani. olmadan da takılabiliyor mu o zaman i̇şte bu? Içinde i̇şte içinde peynir da... kitabı. <gülüyor> Ege öyle geldi bugün. Oktay Südö Demirci'nin peynir kitabına hoş geldiniz. Kitaplarla beraber girdi. Ee, tabii ki kitap kucağında değildi. Bu Ve... hafta bir kitap tanıtımımız olacak. O zaman kitap köşemizi Hemen... En iyi yatırım kitaptır mesajını verdin sen adeta. Evet. Doğru. Ama Oktay Demirci'nin yaptığı yatırım. Yani, yani. bilmiyorum. Artık. Yani nize sesini. Yani. yani. Melek yavrularımız bu hafta e, karne alıyor. Ama ben hastane. de şey diyeceğim. Melek yavrularımız bu hafta kanguruya binecek. 16 milyon öğrenci yarın karne alacak. Ee, Ama alacaklar ilgili... da sanki bizi alacaklar Kendi gelecekleri kendi istikballeri Hayır öyle deme bundan bir Birkaç sene sonra sen de bugün de Heyecanlanacaksın yani Ama ne heyecanlanacağım ben hiç Ben diyeceğim ne yapıyorsan kendine yapıyorsun Benle hiç alakası yok Hiç, göreceğiz. hiç göreceğiz. benden harçlık vesaire bezleme Hep beraber bezleme. göreceğiz hayır. Bakacağız neler olacak ben hep, neler hep bunları bitecek. size yönlendireceğim Bu Sen git bakalım kırıklı... karneyi alır almaz Oktay abine Ege abine Kırıklık karneye alıştık daha çok Hadi ya. Ali 3 yaşındayken Biz hiç Ali'ne ben hiç karne parası diye bir şey vermedim ya. Kamp parası vermedik <gülüyor> biz. Çünkü aramızda <gülüyor> kan davası vardı. Olur mu ya en zevkli şeydir. Sen niye hiç şey yapmıyorsun çocuğun ya? Senin karnesini niye getirmiyorsun? O güncasyonları Ya, bir ya bir çocuğun karnesini ediyorsun. ben anlamıyorum. Benim kızlarını düşündüğüm için mi? Oğlum bunun çocuğun karnesi. Fransız Yabancı yani. bir dil olan Fransızca. Euro verecek misin? Ha bizi karneye bakmaya ve değerlendirmeye layık görmüyor mu faiz? Abi ama euro vermemiz lazım. O arada bizim elimizin sıkışık olduğu dönemde Şimdi düşün mesela çocuğa en kötü... Anlamazsınız dedi ya. Anlamaz. 100 euro vermemiz lazım en aşağıdan. 100, 100 euro mu? 100 euro başı. mu ya? Bugün 100 İyi, euro. İyi bari ders başına vermiyoruz ben onu söylüyorum. Kaçlar? Çocuğu, çocuğun okulunu resmen bedavaya üç, getirdi. 4, ee, bir de senede 3 defa karnı alıyorlar. Yuh onlar de arsın değil yani. mi? Aa, adam doğrusunu yapmış Oktay. Bu herife demiyorum de bu yani Ali'nin en azından... Bir yıllık okul parasını bizim ödememiz şartoş. Ben sizi düşünerek bu tip hareketleri yapıyorum Çünkü sonuçta bir ticari ortaklığımız var. Sizi karnadan darbe alırsanız bu sefer yanlış yerlere gideceksiniz. Hep birlikte batacağız. Yo yazardık oraya ARGE diye yazardık ya. İşte tamam Bunlar <gülüyor> hep birlikte batmanın şeyi. Belki bir şey diyeceğim. Ee, Ali'nin aldığı karnede hı hı. öğretmen düşünceleri diye bir kutucuk var mı? Var. Vardır da Fransızca yazıyor onu da. Her, <gülüyor> her <gülüyor> onu da bu anlamıyor. Öğretmen ne düşün kızım? Ne demiş bu? Çok iyi diyor babacığım. Gerçekten çok arkadaşlarıyla değiştirmesine olsun. gerek yok Ben ya, hep karnede. şey fark ediyorum. Türkçe düşünüp Fransızca konuşmaya çalıştığından yavaş konuşmuş. Öyle laflar ediyorum. Peki üç karnede de üç kere veriliyor dedi ya. Üçünde de şey yapılıyor mu? Yazılıyor mu oraya? Yazılıyor. Bir ha, ne kadar güzel. Size ya. ne demiş yazmış bir sefer. not başında. Notlardan daha çok beni heyecanlandıran şey oydu. Not sistemi kaç üstünden? Dörtlük sistem Ege? Dörtlük sistem. Anlamıyorum. 5 yaşında çocuğun, 6 yaşında çocuğun dörtlük sistemde ne işi var? vallahi ben de anlamıyorum. Ben 24 yaşımda dörtlük sistemi kendime şey yapamıyorum. Kör sistemi de kullanıyorlar değil mi Ege? Kör yok herhalde ya. Daha e, onla... Zaten o kadar yüksek puanlar ortada olmadığından <gülüyor> 8 puan üstünden sınav bulunca herhalde çok kör. Çok yoktur. da kör yapmasınlar. Güzel. Ama, Ama zor ya. Hakikaten çok zor. Yani şu çocukların karne heyecanı değil. Zor, karne tabii. telaşı yani. Stresi yaz. olur mu? Heyecan da değil. Bildiğin karne stresi şey. çocuğun hiç heyecanı olmaz karne diye. Korkusu olur sadece. Tembel çocuğun da bir ay önce, iki ay önce olur da... ...şimdi bu aralar o da bırakmıştır ya. Evet, canına alacak yani. Falan diye. Kaçınılmaz son. Öyle ben kaçınılmaz yalnız şeyi son. hatırlıyorum ya... ...bir lise yıllarında. Çok yaygın mıydı bilmiyorum sizin çevrenizde. Ben bir kere gördüm. Neyi? Ee, lise 2'deydik falan galiba. Hmm. Karnelerimizi aldık. Bizim o zamanlar... ...ben çocukken böyle bugünkü gibi... ...kafe... ...gerçi o yaşta çocuklar da kafeye gitmez ama... ...o yaşta çocukların gidebileceği yer de yoktu. yoktu. Bizim pidecimiz vardı. Seçkin abi... Giderdik orada pidemizi yerdik. Karne pidelerinizi. Karne. Orada bir gün pide yerken bizden 1-2 yaş büyük abilerimizin çeşitli solüsyonlarla karne üstünde çalışma yaptığını gördüm ben. Bir Hakikaten ilk kez böyle. Yavaş ya, yavaş. O, o... mürekkebi silip oraya daha şey karne yapmadan. Evet, karne değiştirme şey. Evet karne değiştirme. O, o bir şeydir de ben de hiç görmedim ya. Yani ben hiç yapmadım bırak. Yapanı da görmedim yani. Ama çok duyduk tabii. Efsane adamları duyduk yani. Öyle, öyle bir... Durum var. hangi pideciydi bu? Biz de pideciye giderdik ya. Seçkin. Pidecinin adı mıydı? Hıhı. -hı. Hem Salon'un hem kendinin adı. Yalnız ha, bizim biz Arzu pideciye giderdik. Kolay bir yöntemle de onu kapatmışlardı ya. Üstüne bir selovan çekmişlerdi. Pideciyi mi? Hayır canım. Normal oynamasın Nati. Biz de böyle bir Böyle bir hevesleniyorduk da sonra bakınca ben çıkar bir o bulamadım üzünü bant muydu? Okulun bir işi de karneyi bantlamak mıydı? Ya not güzergahının üstüne bir bant çekiyordu. Vay be. Ondan sonra söyleyeceğime o güzergahta tıkır tıkır. Peki 15 günlük tatilde uzmanlar ne diyor? Şimdi karneler de uyduruklaştı mı? Ee, Yo, şimdi, şimdi kağıda döndürdüler. Şimdi çadıra de elektronik... karnesi bir tane dosyada her sene aynı karnede gidip geliyor. Böyle bir yeni bir kutucuğa bir şeyler yapılıyor. Şimdi elektronik karnede falan mı? Elektronik karne falan var ha. giriyor. Mesela e- karne eve... var. Devletten Geçin... e- karnesini alıyorsun. Eve götürdüğü karne dışında bilgisayardan da girip bakabiliyor. Bilgisayar sistemi vasıtasıyla kurulan bir sistem. Vallahi edebiliyorsun çok Biraz güzel. canavar çocuklar annelerine kendi hazırladıkları bir sitenin adresini veriyorlardır. Futurist Ufuk Bey Ege, ne demiş? İşte de kendi nasıl bir şey adam. Hanım da olabilir bu. Buyur ne Futurist demiş? Futurist Ufuk Tarhan. 15 günlük tatilde çok önemli çocuklarınızla beraber yaptığınız şeyler birkaç tavsiye vermek istiyorum dedi. Fütürist olarak 15 gün ilerisini mi düşünebiliyor sadece? Bunu ben çok <gülüyor> önce duymuştum demiş. dediğin bir 150 yıldan başlaması lazım ya. Ya fütüristliği ile alakası yoktur belki canım. Dolar 2.3 şey? olmuş. Hadi fütürist bunu görmüş mü? Haberiniz var mıydı evden çıkarken? Vardı. 2.3 mü? Hı -hı. Ne oldu akşam yattığında? Ben sabah radyoyu dinledim de son dakika müjdesi olarak verdiler. Fütüriste sor bakalım kaçtan yiyormuş doları? Adam nasıl bir fütürist şeyi çıktı ya? Düşmanı çıktı. Ya, ya dolarla ediyorum. borcu var bunun Kesin. adamın. Kesin. Ya da e, fütüristme Ya da dövizle şey çocuk var. okutuyor. Başka bir açıklaması Başka yok. Açıklaması bu açıklaması. Bu adamın dövizle çocuk okuttuğunu ben bir kilometre öteden anlarım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok güzel şarkı çaldık size sevgili dinleyiciler Fratelli's. She's not gone yet but she's living. Biraz uzun bir ismi var. Üç tempo bir şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz efendim. <gülüyor> bir kez daha uzun Aynen. bir aradan sonra yerden Hoş birlikteyiz. Hoş bulduk. Mutfak Hoş sohbetlerine daldık. Bir şarkı geç geldik Vallahi ama özür çok konuşacağız. Evet. Mutfak sohbetleri ve TED Talks. Ve TED Talks o da önümüzdeki günlerde. Who talks TED Talks cevabını vereceğiniz e, güzel günlere doğru. E, ne oldu? Gözler kırpmasın. Gözler Göz, kırılmasın ya. Gözler olağından fazla, fazla kırpışmaya başladı. <gülüyor> bir sorun var demek ki. Bizim hali hazırda tanıdıklarımızı söyleyebilirler. Ee, söylemek isteyenler de önümüzdeki günlerle bizimle tanışsınlar. Benim de TED Talks'ta konuşan arkadaşlarım var diyebileceksiniz. Bizi tanıyorsanız eğer. Yani daha ne diyelim ki? Daha ne diyelim? tabi bazıları benim başladım. gibi e, ilk başta... What is Ted Talk sorusunun cevabını önce arayabilirler. Ondan sonra... This is Ted Talks. What is Ted Talks? This is Ted Talks. Evet çocuklarımız üzerine ne komplolar kuruluyor? Ah çocuklarımız evet doğru melek yavrularımız. Uzmanlar e, diyor ki bu tatili boşa geçirmeyin. Ders çalışsınlar. Öyle bir şey demiyorlar. Kitap okusunlar. Birlikte bir şeyler yapın. Neler yapabilirsiniz? Bir yeriye gidebiliriz. Bir. Bir yeriye gidebiliriz. <gülüyor> doğru. Bir yeriye ama nereye? Birlikte bir televizyon seyredebiliriz. Yani, bir demiş. Bir. Bir. Pazar alışverişe gidin demiş. Ve ödemeleri o yapsın demiş. Everybody's nişan taşı mı yoksa başka bir yere mi? Ben bunu hep yapıyorum ya. Çok eğlenceli oluyor zaten. Çok güzel bir şeymiş bu ya. Ne yapıyorsun? Parayı mı veriyorsun? Kredi kartını veriyorum. Şifreyi kullandığı söylüyorum. Bir eğlence bir şey oluyor. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel hareket. Bir gün bir gün bir çılgınlık edip o kredi kartını alıp binlerce avroluk alışveriş yaparsa hiç şaşırmayın. Nedeni sizin süper... şifremizi bilmesi. Şifrenizi bilmesidir. Gerçi senin şifreni herkes biliyor. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ege'nin şifresi belli 1 2 3 4. Doğru. Hiç unutmem Karıştırmayacak şimdi. bir rakamlar. <gülüyor> Doğru ya. Çok da Vinci'nin şifresiyle aynısı. <gülüyor> ee, Başka bunu mesela, yapıyorum zaten. Bunu yapıyor musun? Tamam geç. Futurist'in tavsiyeleri miydi bunlar? Futurist ve diğer arkadaşların. Futurist Futürizm ve Emlak Danışmanlığı. Gelecek Planlama Merkezi kurucusu hı hı. aynı zamanda kendisi. Ee, dolar alın diyorum. <gülüyor> mesela çocuğunuz eve geldi. Evet, alkol hemen, değil mi? Hemen mutfağa şey yapın. Sokun çocuğunuzu. Sokun ve mutfak lavabosunda onu yıkayın. Döküle ne oldu da olsa. Evet. Yemek yapsın. Salata yapsın. Çocuk karnını doyurmaya yönelik şey yapıyor resmen ya. Pazara götürün alışveriş şey yapsın. Gelsin evde bir şey yapsın. Ne çileler çekti. Kendi malzemesini kendi alsın çocuk. İlk Ve önce ver parasını. Ne yapacağına o karar versin. Mesela öyle bir gün önceden konuşun demiş. Yani dememiş de demeye getirmiş bence. Bir gün önceden konuşun. Ne ne yapalım yarın yemek için falan? Sana gelsin. Yarın ne edelim? E gebetesin. Mesela bir mercimek patlatalım diye, diye yolla çocuğu. işte alsın mercimeğini soğanı. Ya çocuğa sorarsan herhalde pilav köfte der, değil mi? Yok canım hepsi pilav köfte diye. Hayır köfte bir yarın, değil. Ne, yarın ne yemek istiyorsun deyince. Yemek istiyorsun değil ne yapak. Yapak diye soracaksın. Ne yapak diyeceksin. Pardon o da ya, pilav yapak, köfte yapak diyorsa o zaman yapacaksın. O zaman daha basit bir yemeğe <gülüyor> yani. yönlendireceksin. Onu demiş kendisi yapsın. Alışverişinde zaten biraz önce konuşmuştuk. Pazarda Peki yani olacak. 7 yaşında çocuğun evet yarın ne pişirelim sorusuna mutfakta sınırsız hayal gücüyle sınırlı demesine hazır mıyız? O, o Yapabileceklerimiz de. hayal gücüyle sınırlı. O... İsterseniz mercimek yapalım. Onu diyen e, şeyi çocuğu zaten hiç bırakmayın demiş. Hiç uzmanlar. Ondan sonra e, yine 15 günlük tatilde mesela hastanede bir yakınınız varsa yatan Hı -hı. bir yakınınız onun çocuğunuzla beraber onu ziyarete gidin. Demiş. Evet çünkü bu aralar hastaneler zaten mikrop yuvası. Yani çocuk da oradan gitsin hakkına düşen mikrobu alsın. alsın. Eğer burada hasta olmadı, baktınız hala Üf. sağlıklı. O zaman hiç tanımadığınız biri de olsa bir evlenme dairesine götürün demiş. Orada kesin hastalanacaktır. <gülüyor> Evlenen kişi. Ve... Ve belediye demek istiyor değil mi? Evlenme dairesi dedi. Herhalde Vedat Dalokay. <gülüyor> falan diyor. Yani, yani orada Ankara'da zaten olanlar adlamış. için Vedat Dalokay olabilir. Orası kadar kalabalık oluyor. Evet. Ve sıraya muhakkak sıraya girip öpüşün demiş. 15 gün sonra Ali'nin tatile girecek yani isterseniz onu ilçe saldığa falan götürelim. Ya, ya Cuma günü girmiyor mu? Yok onlar yaptılar tatillerini bitirdiler. Yani Şubat ortasında Her tatilleri Her yerde bir isyan var. bir farklılık şeyi. Her İlla gün, bir espri yakalayacak espri. Beraber gidin demiş bir mahalle veya esnaf lokantasında yemek yiyin. <gülüyor> Mesela bir musakka. Mesela. Yani, e yani esnaf, bunu, esnaf onu lokantası dediğin onu yap, ne, nerede yapıyorsunuz? Nerede ya yapıyorsunuz? Ama sizin öyle burgercilerde değil. Yok mahalle esnaf lokantası. Esnaf, esnaf lokanta. lokantası canım. Artık... bazen onu Kızılay'a indiriyorum. Tabi Dotça mı? Tabi Dotça. Ucuz olsun diye. Her seferinde lüks lüks lüks nereye kadar? Ekmeği bana bana yiyor. Yiyeceğim fasulye fasulye suyu mesela. bittiği zaman az su koydum diye üstünü gönderiyordu. O zaman sen zaten bunu yapıyorsun ama tek şey benim burada şeyim esnafla sohbet etmesine izin verin demiş. Sen orada bir bırakmıyorsundur Ali'ni. Ben sohbet edeceğim. Yani Doğru bu da diye. taksiciyle bu sohbet etsin. Bebe esnafla abi. bu sohbet etsin. Baba bırak bize de acık sohbet bırak. Sohbet konusu bırakmıyor ki dayandıramıyorlar. Ben yani. Ali'nin bir kere daha 3 yaşındayken bir taksiciyle kavga etmesine şahit olduğumdan e, esnafla sohbeti biraz şey Nasıl yapıyorum. Nasıl kavga etti ya ne oldu? İşte okulundan çıktık falan ben seni biliyorum zaten nerede okuduğunu falan ben evet. burada kaybolsan da ben senin elinde ya bilmiyorsun nereden biliyorsun oradan gitmiş falan filan diye böyle bir uzadı. Ben de araya giremedim abi şaka yapıyor sana falan filan diye. Adam da alttan almadı Alin de alttan almadı Ben in, parasını verdim taksını. Ben o bir işlerim var Sen evde halledersin diye indim Çok taksına. iyi sıyrılmışsın abi Vallahi Çok yani. iyi sıyrılmışsın ama taksici sıyrılamadı Bildiğim kadarıyla evet. bıraktı bütün bıraktım, taksi mesleği işlerini bıraktı canım bıraksın zaten yani Şeye vermiş kendini Çikiye vermiş o, Çikiye bazı, bazı, bazı, bazı. Zaten o gün de biraz alkolüydü İkisi de alkolüydü Alin değil mi? Zaten olay şeyden çıkmış Cepkan yandan içer misin diye Alin şey yapın Araba içmiyoruz yalnız dedi. İçmiyoruz zaten falan dedi. Akla içmeye başladı. Öyle. Pikniğe gittiniz mi hiç? Pitna. Piknik benim çok sevdiğim bir şey değil ama mesela. Ya sen zaten gittin. burada seni sevdiğin, seni sevmediğin değil. Bu uzmanların ok, söylediği çocukça. Okybe pikniğe çocuk gideceksiniz. Için. Ankara'da nereye pikniğe gideceksiniz? O da doğru. O da, o da doğru. Bir ormanda veya ağaçlık bir yerde. Çocuğu şeye Hiç götürsene. Ağlattı arada... bel piknik sayılır mı? Yok refüjler var ya arada yeşil Oraya götür bir, bir mangal yaptır. Bir kendine gelsin çocuk. O güzel bir refüj o. <gülüyor> tamam o Konya yoluyla şeyin... Dönderdiği o... yerde... Oral yolun kesiştiği yerde güzel bir refüj var orada. Hiç oralar yapmanıza gerek yok ya. Eskişehir yolunda var işte. Ya, alışveriş iki ya. alışveriş merkezinin ortasındaki bir şeye. çok beton Çökün. yer var çok güzel. Var. Çok güzel, güzel arı arı yerden, saat de ha. var tepede güzel. Saate de bakarsınız zamanı geçirmez. Orada, orada da var mı saat? Her yerde var artık. <gülüyor> o da doğru yani. ne kadar güzel. Şehrimizi ne kadar güzel tanıttınız. Kaç Hayır. saat? Şehrimizde zaman mefhumunu unutmadık gibi bir durumunuz yok. Ama... Kaç saat takıldı Ankara'ya? 190 mı ne? 200'e yakın diye 200'e yakın. E tabi 214 açılışın 200'ü bildiğim kadarıyla saat idi. Doğru. <gülüyor> Öyle bir şey olması lazım. Bir sürü göbek var Ankara'mızda. Her göbeğe bir saat kampanyası vardı. Onlar doğru mu? Kontrol ediyor musunuz? Çekiliyor Aynı musunuz? Canım, dur bazıları duruyor. Duruyor mu? Bazıları evet. Ama 300'ü var ya. Ama pili takılmadı ya 400'ü var. 3 mi 4 mü? 400'ü mi var? 400'lü bazıları. Düzgün 400'ü diye geçer. Düzgün. Bazıları. Tamam piknik bana piknik, ters. Pikni, ya, sana, sana ters diye öyle şahsi yani ters alacaksın ya. ya. Sana ters olsa da çocuğu pikniğe götüreceksin. Bırakırım Gerekirse o zaman. Gerekirse Amasra'ya götüreceksin. Koyarım cebine cep kanyagını gitsin piknik yapsın üşümesin. Tamam o zaman şunu yap bir spor karşılaşmasını beraber izleyin demiş. Aa Gene çok ters. güzel handball karşılaşmasına götürsen Ege. Handball mu? Spor karşılaşması değil mi handball? Handball bir spor değil mi? Handball'u spordan mı saymıyorsunuz? Handball'un handball uzak... kurallarını bilmiyorum diye endişe herhalde. Ege mi? Hangi sporun kurallarını kula biliyor musunuz? da doğru. Biliyorum? Handbola götürür mü valla? Götür tabii canım salona yani şey olmaz Tamam doğru Biraz düşündü Handball'un kurallarını biliyorum Handball'da nasıl tezahürat var? Handball Handball Bastır bastır handball Tabii mesela futbolda Futbol Futbol Bastır diye olduğu mesela için çok güzel da aynısı Tenis Tenis Bastır bastır tenis Mesela aynısı Mesela bir spor söyle Eskirim Mesela... Eskirim Eskirim Bastır bastır Eskirim Mesela <gülüyor> Yüz, Yüzümüzü boyayıp evden <gülüyor> öyle çıkacağız Eskirim Mesela curling e, Handball'da hangi geliyor. Takım Curling istiyorsunuz? Şey, handbolda mı? Aha Handbolda Çankaya Belediyesi'nin takımının kuvvetli olduğunu Ben, ben Oradaki, yeni se... oradaki seslerden biliyorum Böyle yapılı mapılı adamlar yani Vakıf bankın vardır Kesin Kesin <gülüyor> vardır Handball Doğru Ondan sonra ee, bir de şeker spor. Şeker spor, bastır bastır şeker spor. Yüzümüzü boyayıp çıkacağız herkese. İlla handbol olmasına gerek yok. Basket şeker sporun renklerini bile. söyle. Şeker spor, mavi beyaz. Yeşil yeşil beyaz. beyaz. Maalesef sana soluk benim gördüğüm formalar çok çünkü A çok. Aklımda maviler solmuş, hib ozaından gitmiş <gülüyor> açılmış. Evet. Ondan sonra başka e, evlilik şeyine gitti dedin değil mi ha. Bol bol gevşeyin birlikte gülün karnesi baştan aşağı zayıf olsa da ve bol bol gevşeyin. Hiç konuyu açmayın demiş. Konu yok, hiç yokmuş gibi davranın. Hiç son günlere doğru hiç konuş onun dışında hiç konuyu açmayın Çok demiş. Çok mükemmel bir tatil yapacaksın. Karne zayıf olsa da. Ondan sonra tamam işte okulun başlamasının 2 3 gün Eşek gibi çalışacaksın. Bu hayatı yaşamak istiyorsan falan diye böyle bir baskıyla okula göndereceksin. Bir hayal dünyasında da yaşamaması Çocuk lazım eğitiminde var, var, var, yepyeni evet, ne olursa şeyini. olsun annem babam beni seviyor diye bir düşünceyi katiyen yani, yani. öyle bir dünya olmaz. yok adam bir dünya olursa sevinirse... bir de bir şey söyleyeceğim. yani öyle bir dünya var mı ne olursa olsun anne baba sevecek. hiç. öyle hiç bir şey var mı ya? bunun yok. kuralı var kaidesi var ya yani bazı çocuklar var diyorlar anne beni niye sevmiyorsun bir git tipine bak diyor annesi geldi gene hakikaten böyle <gülüyor> çocuklar var yani böyle evet. aileden bir büyüğünü şey yapmaya çalışıyor anne babadan yüz bulamayın diyor amcaya bir şey oradan bir espri yakalayayım da bari amca sevsin falan diye. Maalesef. Çocuklar var maalesef. Bu arada ama şeyi çok geciktirdik Oktay varsa çocuk pedagoji e, konusunda. yani abi? Reklam, reklam reklam Tamam yok bu kadar. Bitti bu kadar yani. Bitti. Bir Oktay senden bir reklam anonsu alalım. Ha Şimdi şey anonsu <gülüyor> <de> sabit anonsu <gülüyor> mu? Sevgili konuştuk, güldük eğlendik, şakalarımızı yaptık. Şimdi de biraz para kazanması var. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüm Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındaki nereye? Günaydın diyelim bir kez daha. Yeni bir saat başladı. Diskolu diskoğlu başladı. Diskoğlu, diskoğlu disk devam etsin. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz stüdyomuza bir kez daha. Çok teşekkür ederiz. Benim bir duyurum var. Flash bye bye. Haber olarak. E, dilerseniz e, ondan biraz bahsedeyim. Dersi ver. E, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile Otu Geliştirme Vakfı İşbirliğiyle bir yıl sürecek yeni bir ağaçlandırma kampanyası düzenleyecek bu sene. Ne kadar güzel. Biliyorsunuz diye başladım ama biliyor musunuz? Biliyoruz ya, bilmez miyiz? Ben Amaç bilmiyorum. ne peki? Amaç... Amaç ne? Yarın öbür gün oraya yol, yol yapılırken bu şey ağaçların mı? kesilmesi. Çünkü bazı yerlere yol yapılırken hiç ağaç, ağaç kesilmiyor. O zaman saçma oluyor. oluyor, saçma ağaç... oluyor. Ama o yolun daha güzel olması için ağaçların kesilmesi en güzel. Gerekiyor. Çünkü etrafının yeşil olması için en azından ortasından ya yani yeşil bir yerin ortasından geçirirsen yolu, etrafı o yolun yeşil. Yola olur. benziyor. Yola. Yola benziyor. Yol peki... açılmış havası veriyor. Çünkü yani düz bir yer, çorak bir yer. Zaten yol gibi. Yürürsün, gidersin. Araba da giderirsin. Yani... Peki kaç ağaç olması lazım bir... 40 bin. Yolun, sağlıklı yolun şey olması Bence için. 40 bin. Ama 10 bine de fitim. Küçük düşünüyorsun Fahir. Tupre yol diye düşün. Tupre yol diye düşünüyorsam 400 bin. Doğru. 300 bin yeni ağaç kazandırmak. 100 bin de benden. Onu da yaz oktay. Amaç 300 bin artı Fahir Öğüncü'nün ekeceği 100 bin ağaç. Artı masraflar. Artı tabii ki masraflar. Ekim dikim ve taşıma 2500. Çeşitli nedenlerle eksilen ot Ormanı'na 300 bin yeni ağaç kazandırmak amaç. Bu kampanyanın amacı... E, ne zaman kampanya? Bir başka amacı ot Ormanı'nı geliştirmek ve büyüt, büyütmek. Tabii ki e, çok yakında ayrıntılar. Bu kampanyanın ayrıntıları radyonuzda ve Radyo değişik kanallarında Yüşenlikli olacak. Bir ağaç, bir ağaç dikme. Biraz havalar iyi olunca evet. mı dikeceğiz? Otte ile otu Geliştirme Vakfı'nın işbirliğiyle yapılacak. Ve bir yıl sürecek. Daha yani öyle süpa. gidiyoruz. İşte şu, bugün dikiyoruz falan değil. Bir yıl boyunca aralıksız. Ne zaman başlayacak? Nasıl olacak? Onlar ilerleyen Buradan günlerde duyulacak. duyurulacak. Çok teşekkür ediyoruz Oktay. Hemen ben de o zaman Soçi'de yapılacak olan artistik... Ee, patinaj da onlardan bir tanesi. Kış olimpiyatlarında e, branşlardan bir tanesi. Kim artistik patinaj Türkçesini buldu bunun ya? Artistik patinajı. Evet. Patinaj. Öyle bir şey. Paten var Yok, ayaklarında. ya artistik patinaj diye bir şey. Patinaj da arabanın Figür, tekerinin. Figür skating değil mi? Evet. Figür skating. Figür dediğin ne? Artistik. Skating ne? Patinaj. Patinaj. Aa, ne doğru ya. <gülüyor> ben hiç öyle düşünmüyorum. Yani bir bak. başka dilde olan İngilizceden Türkçe'ye anında çeviri. Simultane diyoruz biz buna halk arasında. Ee, Aa, şimdi Paten, patinaj bir garip olmuş hakikaten. Patinajsa araba patinaj. Paten deseler daha güzel olur mu? Ama buz üstünde olduğun zaman ne yapıyorsun? Patinaj. patinaj. Buz, patinaj. buz üstünde olmayınca da paten deniyor doğru. Ha, mesela. mesela bununla ee... hafta sonu ne yaptın? Patinaj. patinaj yaptım. Değil mi? Pazardan ne aldın? Paten patinaj. aldın. O patenlerle ne yaptın? Patinaj, patinaj yaptın. Ha. 7 Şubat'ta başlayacak Sochi'de 2014 Kış Olimpiyatlarında bugüne kadar bugüne kadar dediğim 4 yıl evveli ne kadar biliyorsunuz ki ee, TRT'de zevkle seyredilen bir dönem aslında öyleydi. Ee, Artistik figure skating dediğimiz. Bir dönem olur mu ya? Bayağı uzun dönem. Uzun dönem. Bir dönem dedim. Uzun bir dönemden bahsediyorum. 15 seneden bahsediyorum. Biz bayağı bir seyrettik. Kenan Onuk Kenan ismini Onuk. hakikaten o size sayede öğreten e, Nefis de anlatırdı. Evet. E, bir kez TRT, daha analım. Kadınlar ve Çiftler Dalı'nda buz pateni yarışmalarını ne kararı aldı? Ne kararı Grup aldı? kararı. Hayır. Bu yarışmaları... Yayınlamama kararı. Yayınlamama mamama, mamama kararı aldı. O dün Twitter'da dolaşıyordu. Gerçek mi? Yani şimdi Bilmiyorum. gerçek. Gerçek olması hiç şaşırtmaz bizi zaten. Daha önce Eurovision'da bu yüzden yayınlanmamıştı. Oraları buraları görüyoruz. Oraları yani. buraları görüyoruz. Şey diye revizyonda güzel açıklama yapmışlardı da puan sistemi adaletsiz o yüzden katılmıyoruz ve yayınlamıyoruz. Bu artist da biliyorsun burada bir Burada da puan sistemi, var. Puan sistemi gene tutmayabilir yani. Çünkü burada Türk yarışmacılar da Onu demişler da var. mi? Çünkü yok. şeyi söylemek yani o, o doğrultuda hareket etme konusunda hiçbir çekinceleri yok. Orası burası gözüldün göstermeyelim. Yani ya, Vüzyon da olsa, artistik patinajda olsa göstermeyelim diyorlar da. O kesin mi? Bas, basına nasıl? E tabi canım. Yani, yani hayır orası burası. O zaman yani eğer öyle bir şey varsa çiftleri vermesinler. Hı -hı. Kadınları vermesinler. Ona, Erkekleri versinler ona ama da erkekler başka bir şey de tight şey tight giyip şey böyle O da bizi şey yapıyor. Onun da orası yani. burası görüyor. Yani orası burası değil. Bütün hatları belli oluyor. O da rahatsız edici bir hadise yani sonuçta. Diğer sporlarda da burası görüyor. Yani şimdi Görük. ben e, bakıyorum işte bu. Koşuculara kadın, koşuculara falan o şortlar da artık don gibi bir şey yani neredeyse. Şortla araya kaçan spor da yapıyorlar yani. yani sporda öyle mi yapılır canım? Mevda da puanlama sistemi adaletsiz bence oradan da biz çekilelim yani. Bence 100 metri, çünkü. 1500 metre koşusundan da çekilmek lazım. Ben de onun çok adaletli olduğunu düşünmüyorum, bilmiyorum. O zaman Twitter e, hesabımızdan ben bir, bir iki tane şey göndereyim mi? Gönder. Figure Skating'te hastası olduğum çiftlerin bir şeylerini göndereyim mi? Ya bugün dünya Nadia Comaneci, Andrea Booking neydi öbürünün adı? Çok isim var. Ma Marina Anisina Gwendal hmm. Pesarat. Bak. Ondan sonra. Alexi Eskilerden... Alexi tamam. Ondan sonra Evgeni Pülüşenko. Evgeni Pülüşenko'yu hatırlarlar sonra... belki. Tabii onlar bilirler. Peki şey. Filip Candelago. Onu bilmiyorum. Ya, onu bilebileceğim. Bunlar hep. Eskilerden tarifiyle... diyorum ya. Heh. Bilmem ne Andrea Booking çifti vardı. Bilmem ne bilmem ne Andrea Booking. Andrea Booking dediğin Paşa Gürüşük'le onu mu diyorsun? Paşa Gürüşük. Evgeni Grüşuk. Platov. Yok değil onu, onu demiyorum ya. O zaman Fahir sen herhalde 2 sene Komünizm propagandası benim... yapıyorsunuz Valla resmen bir takım ona. Rus isimleri sayıldı. Nadia Comanacci da değil. <gülüyor> o da değil. O da, da jimnastikçi. İlimlerimize girseydi. Ya bir şey vardı ya. Suzan'la. Suzan. Suzan'la diye bir şarkı. Kim söylüyordu onu? Suzan'la. Suzan'la. Adriana Çelantan'la mıydı? Suzan... Onu bir Yok, çalsak ya. Ay Suzan'la değil de Modern Talking'dan gitsek bu sabah Suzan yine. Suzan'la'yı çal... Ne no, olur Modern Talking'i de çalalım da. Suzan'la'yı bir çalalım. Ben de Suzan'la'nın kötü anıları da var da o yüzden diyorum Hadi yani. ya. Valla. O zaman şey yapmıyorum. Oğlum ya. Suzan'la'nın 5 yıl önce 10 yıl sonra tarafından ahfatma olarak söylenmesi mi kötü? Evet Hı -hı. galiba olmadı. Ben o nerede yaşamıştım diye düşünüyorum da. Tabii şimdi kim bilecek 5 yıl önce 10 yıl sonra, Onlar için 30 yıl önce... <gülüyor> Bazen ölü <gülüyor> şarkıları... Çalsana diye söylüyorsunuz ki sanki e, şey böyle bütün bu şarkıları toplamışız gibi maalesef, maalesef yok mu yok iyi o zaman ya modern Tolkien ahatma var mı ahatma var 4 <gülüyor> <gülüyor> tane var. var hatta ve çeşitli çeşit hangisini istiyorsan amp mı tamam o zaman ben şeyden göndereyim ya o zaman hadi süsü güzel eskilerden ege şöyle eskilerden lezzetli bir şey çaldı keyiflenelim biraz ya. Ben çalırım ya siz sohbet edin biraz. Tamam, bir sohbetimizi etme devam ediyoruz. Neyse bu bu sene e, yayınlamamama kararı aldık. Neyse. Gerekçe de kadın yarışmacıların giysilerinin dekolite olması. Biraz uzun giyerler. Aa, açık açık söylemişler mi? Tabii mıdır? öyle diye. Yani, o, öyle. Onu açık açık söylememişlerdir. Ya. Puan sisteminde adaletsizlik. Ee, Türk yani, sporcular da var üstelik. Az onu... izleniyor diye söylemişler. Az, az izleniyor ama az izleniyor. Bütün, Mesela, bütün her şey çok tör, izleniyor. Turning'e göre çok az çok, izleniyor. Tabii. Türkiye'de. Tabii. İlgi yok. İlgi yok. İlgi, öyle demişler. İlgi yok değil ilgi yok denecek kadar az ve puan sistemi tabii ki her zaman olduğu gibi. Ee, Erevizyonda Yoğuz e, bu sene TRT Avaz'dan verdiler. 2011'de Erzurum'daki Dünya Üniversiteler kış oyunlarında e, Alper Uçar'la Türk vatandaşlığına geçen Ukraynalı Alisa Agafonova e, gümüş madalya aldı. Alisa pistine alışılmışın dışında kapalı bir kıyafetle çıkmıştı. E, TRT o zaman bu sporcuların müsabakasını yayınladı. O da e, TRT Avaz'dan verilmişti. Diyor ee, bakalım bu sene verilmemesini de, de herhalde açıkçası yani hiç alakası yok anlaşamadık i̇şte bizim, falan diye geçe, geçebilir. Bizim yani. artistik e, patinaj yapan sanatçılarımız da var değil mi? Tabii canım bir şey Bilmiyorum. yapıldı ya Buzda, Buzda mı? Dans Tulba diye. Tuğba mıydı ismi neydi? Buzda Dans diye şey yapıldı Buzda ya. Buzda Dans ya. program yapıldı ya. Buzda Dans yapıldı Yani evet yani yani. televizyon. Kimler kimler şey yani. Çünkü yani. <gülüyor> öğrendi. Liftler çok güzel. Liflerin biraz zayıf diye konuştu bütün sanatçılarımız. Neydi? Bir tane bir hareket vardı ya bu spatenin de. Spateni. Böyle. Fırfır mı? Bir kadının ismi var hatta o harekette. Bir şey hareketi. Böyle. E ayağını... buraya mu? Zilli böyle hareket mi? Hayır, böyle aya pat de, altından tutuyorsun. Ondan sonra MC ayağını böyle kafaya, arkadan ka kafana önemli. değdiriyorsun. Ne gibi böyle. hareketiydi o ya? Ha, şey Matrix'teki akrep tekmesi gibi bir hareket mi? Tabi tabi arkadan gelir öne gelir Matrix'teki yani. Matrix'teki akrep tekmesi hareketini çok merak ediyorum. Hangi soya ya? Havada durup dönmesin mi diyorsun sen? Kızın hareketi var ya tekmesi var ya bir tane. Böyle ayağını arkaya kaldırmış gibi yapıp tam şey yapıp topuğuyla arkadan vuruyor. Vole yakalıyor. Ona benziyor doğru dedin ha. Ben de bir futbol, futbol maçında görmüştüm. Ya, dur. Mi? Bak, var mı dinleyicilerimizde bilen? Belki de vardır. Bir çok yine böyle çok büyük bir sporcunun ismi ya ilk oynayan Merhaba yayınlar. Kimle Bizi, görüşüyoruz beyefendi? Bahadır Betenel. Bahadır Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ben de bu eski buz paten e, müptelalarındandım. E, o hareketin adı e, iki koluyla bir bacağını arkadan yukarı kaldırdı. Önce terazi hareketi deniyordu buna. Hı -hı. Bil, terazi mi? pirüveti deniyordu. Sonra Deniz Bilman hareketine ha, döndü adı. Deniz Bilman. Tamam Hı -hı. ya. Bilman, Bilman, Bilman mı buldu bu hareketi? Bilman hareketi. Deniz Bilman'ın Bilman bulduğu hareket başkaydı ama sonra ona mal edildi. Deniz Bilman uzun saçlı bir e, patenci hanımdı. Hatırlıyoruz. Ha, Kater Hatırlıyoruz Müsabıktılar onlar Evet Katerina Witt de Kendine özgü böyle bir eli ayağını yere değdirerek yaptığı bir hareketle O da Katerina Witt hareketi yapmıştı ama Deniz Bilman hareketi çok estetik bir hareket olduğu için Evet O, o hareketi yapan bir tek erkekte Evgeni Yevgeni Plushenko O da Hı. yapar onu Peki bir şey soracağım Bahadır Hı -hı. Bey Bu Andrea Pukin diye sürekli söylemeye çalıştığım Hı. çiftin adı neydi? Bil onlar buz dansında Jane Turbun Christopher Dean çiftinin Elena Balova ve Andrea Bukin. Hı. Elena Valova doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elena. Yalnız oh, bu arada o ben o fark ayı. ettim. <gülüyor> Buz dansındaydılar yalnız. Buz dansı bu serbest çiplere göre e, tehlikeli hareketlerin değil sadece estetik hareketlerin yapıldığı dağın. Evet. Yani bu gerilimin en yüksek olduğu müsabakalar demek ki bunlar ya. Evet, Çünkü okay, bir kere okay, artistik var işin içinde. Sırada, çok meşhurdu İngilizce. Ve de hareket çekme hareketin kralını görürsün şeklinde. Atara <Gülüyor> atar, atar şey gidere gider. Puanlama gidelim. sırasında ne canlar yandı ya. Puanlama sırasında ben ne çok... ağlayanlar oldu ne şeyler oldu. Bir tane evet. bir şey hoca vardı. E, Tatyana neydi onu? Hanfenlerin kürklü böyle en büyük şeylerin hep birincilerin şampiyonların hocası evet, diye geçer. E, Tatiana kalpayla görünürdü zarif zarif hep. Evet. Siyah bir kürkü vardı Hanfendinin. Evet, ya evet. benim orada en sevdiğim iki hareket var. Tatyana... Bir tanesi dans ettikten sonra küçük bir çocuk Kız çocuğa şey. çiçekle girer çiçek verir. Evet. Toplar, Ondan sonra da dışarıda o yanlarında antrenörleriyle beraber o kürt beraber, beraber böyle nefes nefese şeyi bekler. <gülüyor> Puanlar açıklanacak. Hemen diye. gocuk verilen bu spor muydu? Hemen gocuk Sonrasında verilen. Yok futbol. Hemen gocuk verilen futbol. Teşekkür çok dedim. teşekkürler Bahadır burada, Bey görüşürüz. Ben bu paternlere koruyucu takarlardı hemen çıkar çıkmasın Ha şey orada şey Dünya bana ben ya, bu ene çekine 250 lira <gülüyor> verdi. Çok sağ olun efendim Çok Teşekkür var. ederiz Yok, Bahadır başladım. Bey sağ, sağ olun. olun. Tatiana Tarasova teşekkür ediyoruz Serkan Bey. Ve halı bu sene ağzımızın tadına. Neyse o kanalda seyredemiyorsanız Olsun sanki kanalda abi, seyredeceğiniz. Olsun YouTube, YouTube açık ya. YouTube açık. YouTube eskilerden YouTube'dan yürürsün. Türkiye artık özgür bir ülke yani YouTube'un açık. A aç YouTube'dan seyret YouTube'un açık yoksa Eurosport'un açık yoksa başka bir şeyin açık Bundan 20 yıl önce YouTube'un var mıydı? Yoktu Ya hmm. işte kıymetini hani bilmiyorsun YouTube'un şeyde diye Belli bir açıdan bakınca her şey yasak gibi görünüyor ve onu kullanıyorlar böyle Bu arada kanguruyla yayın yapmakta ayrı bir zevk veriyor evet. Sanki sürekli böyle bir Bize <gülüyor> de aynı zevki veriyor yani <gülüyor> O da güzel bir şey Levent da. Bey'den bir soru var sana Fahir Yes please <gülüyor> Ee, gördün mü Twitter'da bilmiyorum. Aa yo I don't really. Ee, demiş ki kanguruların kanguru grubu olayı nasıldır demiş. Evet isterseniz Levent Bey'in üstüne atanı faeri birbir birbirlerini bir bir götürsünler. Ben. Buluşun bence. Onu çalsana bana. U a u. -u -a. Bana artık öyle isteklerle gelmeyin. U -u. Ya da peçete yazın verin. Hakikaten zaten neredeyim. En çok ihtiyaç duyduğum şey. Shine like the sun istiyorum. İstiyorum bunu. Bogdan Sabaklar. Bogdan Sabaklar. Odan sabahlar. Radyo sabahlar devam ediyor sevgili sana severler espriler, şakalar ve folklor gösterileri buyursunlar efendim. Espriler şakalar aslında dün yapıldı. üç tane yeni balık türünün isimlendirilmesi konusunda yeterince espri yapıldığına göre isterseniz hep beraber devam edelim. 3 yeni sazan türü. Bu Twitter'ın e, bence bizim sektörümüzdeki insanlar için rahatsız edici tarafı. Var. Sabah programı buraday. yaptık. Esprilerimizi, şakalarımızı ertesi gün ne espri yapsak diye düşünerek gazetelere bakarken günün ortasında bu olay oldu. Sazan, Sazan bulunması tamam. değil mi? Yarın bununla ilgili şakalar yaparız derken yapılabilecek bütün şakalar... Yapılmış oldu. Yapıldı. Yarım saat içinde Hem de yapılmış yarım oldu. Saat yani o, sadece bize değil bir saat sonra gören adam da şeyi fark etti yani. Hay Allah keşke bir daha önce baksaydım. O da ülkemize özgü bir şey olabilir ya durum. Bu kadar hızlı olmasın Tabii canım yani çünkü yarım saat içinde yapmazsan konu değişebilir. Ey Senin konu yapacağın değişirse... espri ne olur? Kadık. Kadık, Kadık, Kadık, Kadık duruma ne? düşer ve boşa gider. Yani çünkü başka bir konu çıkacak bir saat sonra Onunla ilgili espri yapmak zorunda kalacaksın. O yüzden hemen yaptın yaptın. Belki de e, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ndeki e, değerli araştırmacılar da ya bunu zaten Twitter'da yarım saat esprisi yapılır, ondan sonra biz bu jestimizde kalırız. Gerçi bir jestten bahsediliyor ama e, bunun açıklaması Recep var canım. Tayyip yok Recep'i e, söylüyorum hemen Emin'i. Eminea, emine A, Emineoğlu Recep'i yani aslan balıklarımız bu, bunlar. E, e, e, sayın Başbakanımız ve e, değerli eşleriyle değerli eşlerinin isimlerinde bir gönderme değil zannediyorum araştırmacılardan bir bir söyleyeyim şöyle söyleyeyim. Annesinin adı. E, emine, emine benim annemin adı demiş Profesör Doktor Davut Turan. Recep Recep'se araştırmalarımızda saha rehberliği yapan Recep buyurucuya ait. E, ayrıca Rize Devlet Hastanesi başhekimi Hasan Basri Velioğlu da bize çok yardımcı olmuştu. Denk de gelince patlatı verdik. Oradan demiş. aynen tak tak tak tak tak. Yani da, yansımamış mı demek istiyorsun? Yok, alakası yok. Alakası yok beyabım Sazan, demiş. Sazana yansımadı mı? Ne diyor? Yani ben anlamadım. Şey anladım diyeceğim, anladım. bunlar da sazanı havladı. Şey mi geliyor? Yani <gülüyor> üniversitemizin adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi deyince hani bulduğumuz balığa e, başbakanımızın ismini vereceğiz diye düşünmeniz de yani ne kadar öyle bir şey değil yani. E sizin yaptığınız demiş. esas sazanlık demiş. Efem demişler. Yani siz de resmen sazan gibi atladınız demiş. Pardon demişler. Pardon. Demişler. Neydi Pardon. hocamızın ismi? Ee, e, e, vallahi o kadar gazeteyi kapattım. Onu, onu onun ismi de kapandı. Onun ismini e, bilelim ki tanıyalım. E, buldum ben. Davut, profesör, doktor Davut Turan. Evet. Davut Dr. Turan ismini çok yakın zamanda duyarız başka yerlerde. Ben sana söyleyeyim. Yani, yani. bu, bu tesadüfün öyle bu, bir bu, bunlar tesadüf. Tesadüfün böylesi bir devamı var. Evet. Başka bir yerde duyarız. Hadi bakalım hayırlısı diyoruz. Cüce gezegende su bulundu. Allah'ın cücesinde. Güneş sistemindeki ee, astrolit kuşağında yer alan Keres adlı cüce gezegende su bulundu. Kesinlik kazandı. Keresiyle Kavas diye gezegen olabilir mi? Çünkü yan dönen hizmet eden. Hizmet eden anlattım. Keres'te yaşayanlara Kavas deniyormuş zaten. Keres'te yaşayanlara Kavas mı deniyormuş? Ha, başka gezegen olan Keres'te yaşayanlar. Bizim için birer kavastırlar Şey yapabilir miyim ben Su bulunan cüce gezegen taklitimi bekliyorsunuz gibi bir... Tabi yapsana Tabii. ya onu bekliyoruz <gülüyor> Ama sen su bulmuş su Biliyorsun cansız varlıkları Ben taklit ediyorum Ama bu gezegen canlı Hayır ama nasıl canlı Gezegen takdir yapmadı. Gezegende cüce gezegen çıbık, oldu. Olduğunda... Çubuklarla su, tak... su bulan adam takdir. Gezegenin yörüngesinde yani. dön, döndüğünü ben takdir ediyorum. Yani gezegen, gezegen, de, gezegen kendi dünyasında su. su bulunduğunu bilmiyor mu? Tabi cahil mi bu? Hayır, gezegen. şöyle demen lazım. Bilmiyormuş. Ya. Suyum da var, suyum da, hmm. suyum da. Var. Onu tamam, yapsana. Doğru. Onu yap Suyum da var, suyum da, suyum da var, suyum da. Şu anda bakamıyorum, cüce bakamıyorum. gezegen oldu Ben ikna oldum. Deminkinde biraz kafam karıştı. Normalde gezegen olsa bu kadar güzel bir taklit olmazdı ama cüce gezegen olunca. Daha sempatik oldu tabi. Keres, ee, zaten zaten su kavas da ya kavas. Keres de. dönen hizmet eden <gülüyor> anlamındadır. E, su bulutu varmış zaten. Bir sürü bulutlu bulutlu bir şeyle e, Mars'ta Jüpiter arasında benim bildiğim kadarıyla bu gezegen. Hangi gezegen? Evet son orada görmüştüm ben. Kavas gezegen. Hadi canım o kadar dibimizde cüce gezegenler mi var? E, Asteroid kuşağı göre... oldukları için dibimize kadar yani, giriyorlar görmüyoruz. Asteroid kuşağı bir tek orada mı var? Bizim güneş sistemimizdeki asteroid kuşağı Bizim mı? güneş sistemimizdeki. Yok. Başkalarının Ege de yani kaç tane güneş sistemimiz var yani? Jüpiter diyor, çocuk Hepsi bizim şey şey diyor. Bütün maske. evrendeki güneş sistemleri bizim güneş sistemimiz. 2.8 gök birimi uzaklıktaymış güneş. Gök birimi derken hocam? Gök birimi. Bekerel herhalde bir Tamam. Mesafe. Gök birimi. E gök birimi ne? Işık yılı mı? Dünya ile güneş arasındaki ortalama uzaklık olan 150 milyon kilometrelik bir mesafe ifade ediyor. 2.8 çarpı 150 milyon Gök birimini ben ilk defa duydum Bugüne kadar mesafeler hep Ortalama 2.8 yerine 3 yap 3 Herhalde konusun. o zaman daha yakın olduğu zaman Kendi güneş sisteminde olduğu zaman Gök biriminden, Kendinden gök, olsa biriminden gök biriminden gök ne mi? kadar yakıyor senin Diye Astronotlar. Öyle konu. 400-450 kilo, milyon kilometre yani e 400-450 iyi be Oktan. İyi değil mi yani şey Ankara-Konya'dan düşünelim Ben Ankara-İzmir'den vereyim size 1 milyon kere gidip geldiğin zaman O gezegene gitmiş oluyorsun Yeterince hızlı gidersen ve de hiçbir zararı olmaz. Gayet de gayet Gençleşmiş de iyi. Gençleşmiş bile olabilir. 8 milyon saat arabayla. Bitti gitti. size hesabını yaptım. 8 milyon. Arabalan 8 milyon saat. Güne zarf etmek isteyenler varsa 24'de bölsünler. Gün sayısı da şak diye çıkar. Onu da 365'e bölenler yıl sayısını... Arabayla kaç? yıl yılda, süreceğini hesaplayabilirler. Molasız, yani, molasız değil mi Egep? Tabii molasız ama şey olduğu molalı zaman... Molalı mı molasız mı? Bak sen kaç saatte gittiğini bilmiyor Molasız mı gidiyorsun İzmir Ankara'ya? Ben molalı gidiyorum. E, molalı, o zaman, molalı, molalı daha olur. uzun sürüyor. E, ben sık sık molayı molalı. düştüm burada. Şimdi bir de şunu da eklemek lazım buna. Ee, yani bu Afyon'dan sonra yol kaymak zaten. Oradan çok rahat hızlı gidiliyor ama bizde de şeyden çıktıktan sonra atmosferden çıktıktan sonra uzay kaymak gibi Bırakırsın orada de. basabilirsin yani hmm. orada basabilirsin de gerçi a, orada da sınırı var ya Yok bizim şeyde var ya çöp çıkar karşında bir şey çıkar abi çöp çıkar, böyle uzay çöpü dediğin şey. en tehlikeli şey uzay çöpü herkes yani bizim gibi değil milletin çöpü el alemin Çöpeceğim, uyduyu de... çöp diye atıyor. Hayır yani hani başka ülkeler olarak da demiyorum sadece yani. Uzaylıların çöpü diyorsun. Uzaylıların çöpü de var başka başka dünya dışı varlıkların. Bundan sonra var. çekici çöp... bekle dur. Yani. Ne oluyor uzayda kaza yapınca ya? Uzayda kasko kalı... dışı mı kalıyor acaba? Tutanak kan yani lazım. Dünya'ya artık kendi yok yok tutanak tutuyorsun. Tutanakla. Fotoğraf çekmek zorunda mısın çünkü Onda... dışarı çıkıp dışarıdan fotoğraf çekmek zor olabilir. Ee, fotoğraf artık her tarafta fotoğraf var be yok Telefonda bile var. Yani... İnternette bile var fotoğraf. <gülüyor> O da çekeceksin, tutanağını tutacaksın. Ondan sonra yandı gülüm keten elba. <gülüyor> Benim de en sevdiğim tabirlerden bir tanesidir. Benim de az önce bu gezegenle aklıma gelen hiç yıllardır duymadım. Herhalde en son babamdan duymuştum. Kereste lafını artık hiç hayatımda duymuyorum ben. Ne meslek hayatımı duyuyorum, ne şakalaşma hayatımı. Yok kullanan pek kimse kimse hiç demiyor günümüzde. Keresde müdürü diye bir şey. Keresde müdürü ya yani keresde esas... ya diye bir laf vardı mesela ben yetişme çağlarında çok ne duymuştum. Vardı? Ya keresde ya diye. O ne ya? Ben Çeşitli şey... hareketlerinin e, alkışlanması kimse kimse daha ağır hakaretlerimiz var çirkin çirkin laflar girdi hayatımızda. işlenmiş gibi. odun anlamına işlenmiş yürüyüp eden, gezen eden <gülüyor> ve kendi ekseninde dönen keresteyi niye çıkardık bilmiyorum ben şimdi benim kızlarım kereste kerestedenmez o faiz sen bu ayetle Oğlan ve çocuğuna bu olursa çekiyor. zaten onu ben nerede bizim sırık diye şey yapacağım bak ne güzel sırık dersin belki evet. yaşlanınca ağzın da şey olur biraz biraz çemçürürsem çok güzel <gülüyor> geldi mi sırık eve kim geldi mi baba? Ben ikinciye söylüyorum. Ama en Oo. çok da üçüncü var bizim esas o. Hayır. <gülüyor> en birinci o. Mesaj alınmıştır <gülüyor> diyen birisi var mı acaba şu anda? Çocuğun gazını çıkarmaya çalışır. Çı veya çı çı çı Ben sana mesajı vereceğim diyor de diyordur, bilmiyorsun. Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Sabah Sevgili sana severler. Ne yapıyorsunuz? Esprilerinizi, şakalarınızı dinlediniz. İşinize tam koyulduğunuz anda yeni espriler, yeni şakalarla tekrar karşınızdayız. Merhaba. Merhaba. Güney Amerika, Merhaba. Güney Amerika. Merhaba. Merhaba. Üç kere marşa bastık. Güney Amerika deyip durdu Oktay. Güney Amerika'da neyin var yani? Güney Amerika kaynıyor. Ne anlamda? Hadi canım. Sıcaktan kaynıyor olabilir. Arjantin kaynıyor, Uruguay kaynıyor. Sıcaktandır sıcaktan. Çünkü bizde peşin Uruguay... iklimi olunca orada güney yarım otomatikman yaz mümbit iklim... ...herkes sıcaktan fenalık geçiriyordur. Uruguay Ve orada da... bir şeyden sıkıntılı olabilir. Neyden? Benim düşünceme göre. İsmi biraz sert olun. Uruguay, Uruguay mı? Yani şimdi Türkiye'de yaşadığımız için mi bilmiyorum da... ...bir ülkenin isminde E olduğu zaman... Orası böyle daha e, hemen ülke olarak algılanan, daha sevilen, kabul edilen bir ülke mesela oldu. Mesela Arnavutluk da onun acısını yıllarca çekti. sertlik var yani. Evet, Almanya mesela. Hem İngilizcesinde hem Türkçesinde bizim i̇şte ülkemizin E var. Ha. Evet. evet bu şey, en büyük avantaj o. Evet. Türkiye'de Oradan çekilemeyen gidiyor. tarafı o. Mesela Almanya. İngilizcesinde Germany var. Germany'de var E diyor ama Deutschland'da Doş, yok. Mesela Deutschland'da yok doğru söylüyorum. Var mı? Var. var. <gülüyor> Deutschland'da var. Almanya'da yok. Ama Türkçesinde yok Almanya işte. Türkleri i̇şte bu, ondan gıcık kapıyorlar. Sevgili dinciler aynı cümleleri çeşitli farklı kereler duyma imkanınız var. Mesela sabahlar. Bu Rusya. Bu uluslararası ilişkilerde siyaset biliminde öğretilmez ama Tabii. bir ülkenin isminde E harfi olduğu zaman değişir. Bak, Bazı ülkeler da, niye merak... Republic koyuyorsun ona? E olsun, e olsun, bir, e olsun diye sırf ondan. Mesela bak Ukrayna kaynıyor. Niye? Aynı Uruguay gibi. Ukrayna Yok ama ne? Ukrayna. Ukrayna. Diye zorlayanlar var. Sanki E gelecekmiş gibi. Ama yok. Boşuna çabalamasınlar. İşte, boşuna Aa, i'den çıkan E'yi de kabul ediyorlar bazıları ama yani. Türkçe'de A, i'den sonra gelen E takısı. Diye Arjantin. Arjantin. Arjantina. Evet sevgili dinleyiciler pek çok ülkenin ismini saygı <gülüyor> yani Arjantin'de mısın? bundan önceki hükümet yalvardı ya. o Yani biz tabii kendi derdimizde olduğumuzda e, çok dünyayı taklit bir e, Arjantin olsun diye. Arjantin daha kulağa hoş gelir. Janti olur falan dediler. Ne oldu? Ne oldu? Dedi. Ne oldu? Da. Koyalım koyalım dediler. Ne oldu şimdi bak Arjantin döviz rezervinin azalışını engellemek amacıyla... Ee, internetlerinden... Pele'i satışa çıkarmış. Pele Argentinli değil. Kempesi satışa çıkarabilir. Ya da Ardilesi. Ya da, dakika, da Messi ya, satışa de. çıkar. Pele Argentinli değil de. Mescid. Maradona Argentinli. Messi Argentinli. Tamam. tamam mı? Maradona. Maradona Argentinli. Tamam mı? Ondan sonra cemak Kempes Argentinli. <gülüyor> tamam mı? Tamam Kempes tamam ne? Ay, ayakkabı mı bu? <gülüyor> Haha <gülüyor> Kempes. Cristina Fernandez Kirchner. O da Argentinli. O da Kim o? O kim o? o Söyle o da, bakayım. O ne o? Ya, vardı vardı. Devlet başkanı. Arjantin devlet başkanı. Yurt dışından yapılan alışverişe yeni kısıtlamalar getirmiş. Sonra... 100 dolarlık alışveriş mi yapabiliyoruz? Ne kadar? Bizde de. Çünkü 75 euroya kadar indi biliyoruz. Ya bu Arjantin zaten kendi yurt dışı değil mi ya? Evet. Niye yurt dışındaki şeyleri hala... Abi dış mihrak. işte dış mihraklar kendilerinin mihrak ve dış olduğunu farkında, farkında değiller. Pek yani. çok ülkenin başına gelen şey o. Aynen abi. Yaşadığı şey daha doğrusu. Ne kadar indirmişler? Ne yapabiliyor? %30. <gülüyor> %30. Çok güzel oldu. Bu Çılgın sorun. rakamlar. Yani rakam ver çok bize sadece. Tedavirdeki para miktarı geçen %30 oranında düşmüş Arjantin'de. Ne, ne yapalım? Mi? Ne yapalım demişler. O zaman para kontrolü yapalım demişler. Bunları senin açıklaman lazım Ege. Nasıl yapıyorlar? Programın ekonomisti sen değil misin? Para... Ekonomiden sorumlu adam sen olman gerekirken. Biraz burada sıkıyorlar. Burada mühendis adam ekonomiden bahsediyor araştırmadan bahsediyor kredi kartıyla yurt dışı işlemlerine %35 gümrük vergisi getirilmiş %100 getirilsin <gülüyor> bence <de. gülüyor> az olmuş başkanım %100 olsun ya madem paraları düşüyorlar bir biraz da bir bize versinler ha, diyor bir bir ülke bir mesela kendine bir gocuk alıyor yurt dışından bir gocuk kendisine bir gocuk devlete ne gerek var abi ne gerek var abi %35 gocuk demek ne demek yani bir tane kendini alıyorsun bir tane de kötü marka devlete alıyorsun olmaz olmaz güzel dersen, bir marka alırsın. en güzel marka al en güzel kalite markayı devlete dağıt. Araba aldın mesela en son model yerli arabayı değil, aynısını alacaksın Türkiye'de, Türkiye'de nasıl? Öyle. Bir üst modeli. Bir de motosiklet alıyorsun. Otomatik yanında. viteslisi. Hayır. Üst modeli. Otomatik vites dizel. dizelini alıyorsun. Devlet alıyorsun. Evet canım. Oktay Demirel işte yüzü buldu. Ekonomi buğuldu dedim. Ekonomi de büyüdü, büyüdü. Yüzümü büyütmüş. 1980'lerin şeyi işte. Aynısını, aynısını getirdiler aynısını yine dayadılar başımıza böyle. Başımıza getirdiler aynı, olaylar, aynı bu devran böyle dönüp gideceği benziyor. Uruguay. Uruguay ha. Güney Amerika'dan devam ediyoruz. Uruguay'ın sevdiğimiz bir devlet başkanı var biliyorsunuz. Jose. Jose, Jose evet. Bay Jose. Jose Mujica içinde ya dikkat edin isminde e olmayan ülkeler isminde e olan liderleri ben seçiyorlar da dengelesin diye. Misal Jose. O, o devlet başkanına Uruguay diye yazılır. Jose Jose okunur. okunur. Şeyden tanıyoruz. Ee, yoksul diye geçiyor. Evet. Yoksul devlet başkanı diye geçiyor ama parasının yüzde doksanını aldığı maaşın yüzde doksanını işte böyle dağıtan. Hmm. Ee, fakir babası. Fakir babası. Onun dışında gelir de yok yani başka, başka bir gelir yok. Bir şey şeyle gidip geliyor zaten. Kaç? 87 model mi ne? Bir arabası var. 87-88 model arabalar. Bir arabası var. Onunla gelip gidiyor. Bana yeter efendim demiş. Sonra çiftçilikle uğraşan bir adam. Şimdi onun o yüzden de fakir diye biliniyor. Bütün tamam. dünya. Tamam. Ee, ...şeyleri tarafından... Fakir fakir Oze. fakir Oze. Geldi mi fakir diyorlar mesela Birleşmiş Milletler'de. Fakir aşağıda diyorlar tost diyor. Hepsi <gülüyor> oturmuşlar sofraya. Tost değil ya evden şey getiriyor. O kendi yemeğini kendi getiriyor Kendisi ya. getiriyor. sürmüş ekmeği içine ya. Ne gerek var <gülüyor> tost? Diye Tostu, da. Ne gerek var tost? ne gerek var? Hatta ekmeğini yiyerek... <gülüyor> <gülüyor> ...diye anlatıyorum. Ben tabii canım onun çikolata sürüyor. Neyse öyle dedin. Ki. Ama sekreteri Fabiana Leis hiç öyle değil. Hiç öyle değil. aa Fabiana... Uruguay'ın sekreteri de hoş olur derler. Magazin dergisine pozlar vermiş ve birden şöhret olmuş kadın. Ee, şu anda Uruguay'ın <gülüyor> isimleri arasında kendisi. Sekreterinden mi borç istiyor şimdi Fakir Jose? Borç istemiyor canım bir şeye ihtiyacım yok diyen bir adam. Jose devlet başkanı. Ne kadar güzel. Yani öyle bir şey. Fabiana Leis bu, ünlü oldu. Onun gözünde 33. Yaş 33 Bayağı da yani afedersin helal olsun 33 yaşına rağmen gerçekten de hoş kadın, Naif kadın, zarif kadın Fabiana benim sekreterim dediği de gelen haberler arasında çok evet. teşekkür ediyoruz ya gibi u a çalmadın ya u a diye söylediğin Sabile gibi bir şey oldu Fahir o yüzden u a dev adam mı Fahir ne ben gideyim mi çıkayım mı ben? gider misin herkes gitsin stüdyo. başka bir türlü olacak. On the